Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala rasulü'l-i'l-muhumdallim. Ve ala aliyyil ya'azem ve'l-i'l-acmai'in. Şimdi biz kelamın kısımlarını işlemeye devam ediyoruz. Yani 3 diyetten başlamıştık. Daha geçkin derslerinde elli dördüncü ve yediden işlemiştik. Demiştik ki üçüncü olarak da bize demiştik ki kelam, hakikat ve mecaz ki kısmı ayrılır dedi, daha sonra biz dedi ki, e, mecaz var mıdır, yoksa yok mudur, bu ihtilaflı bir mesele. Üç tane görüş söyledik, dedik bunlardan birincisi mecaz, hem Arap batında vardır, hem de Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bunlardan ikincisi mecaz, Arap batında vardır ama Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Üçüncüsü mecaz, <gülüyor> ne Arap'la batında ne de Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İkincisi Cumhur'un görüşü. Yani mecazın Arap ruhatında hem de Kuran-ı Kerim'de vardır. Ve bunların delillerini zikretmiş olduk. Delil olaraktan karaktanı de zaten kitapta, metinde bize vermiş olduğu delillerine yetindik. Bunlar dedik, onlara göre mecazın şeylerdir Mecazın delilleridir, varlığının delilleridir. İkinci görüşümüz neydi? İkinci görüşümüz Arap ruhatında mecaz vardır ama Kuran-ı Kerim'de mecaz yoktur. Bu tabiri caiz ise görüşlerin en zayıfı bu görüş. Niye görüşlerinin en zayıfı bu görüş? Çünkü Allah'ın sebeceğiyle Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kendi kitabının Arapça olduğuna özellikle vurgu yapıyor. Kendi kitabının Arapça olduğuna özellikle vurgu yapıyor. لِسَانُ الَّذِي يُوْحِدُونَ اِلَيْهِ عَجْبِينُ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُب۪ينٌ Onların, e, müşhitlerin e, ilham etmiş oldukları illat, acemidir. Fakat bu Mubin olan Arapçadır, af açık olan bir Arapça ruvattır. وَإِنَّكُ <gülüyor> لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَرَةْ بِنْ اِرْرُّقُ الْعَمِينَ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُولَ مِنَ muzirin Bu e, alemlerden bir olan Allah'ın indirmiş olduğu bir kitaptır. Cibril onu indirmiştir, sen eminlerden olasın diye. Bu kitabın ruhatı ne peki, hangi ruhattaymış bu? Bir insanın arabiyyini mubin, açık olan Arapça bir insan ile inmiştir e, bu kitap. Onun için Allah sürekli Kur'an Arapçalığına evrugi yapıyor. Yani bir şey Arapçada varsa Kuranda da vardır. Arapçada bir şey olduğu halde Kuranda yoktur e, diyebilmemiz için özel bir delil getirmemiz lazım. Yani buna işaret eden bir delil getirmemiz lazım. Mesela normalde bir örnek e, verelim bununla ilgili. Yani cahiliye Arapların kendiliğinden var olan her şeyin de Kur'an içerisinde de geçerli olduğuna dair bir örnek verelim. Mesela ayet kelimeyi. Allah e dedi ki: "Ellezina amanu ve lem yubsisu imanahum bi zulm. Ulaiha İman edenler ve imanlarını hiçbir şekilde zulüm bulaştırmayanlar. Onlar onlara emniyet vardır ve onlar hidayet edilirler. Çünkü burada zulüm kelimesine dikkat ederseniz zulüm kelimesi denk Hangi siyah anlayatı olmuştur? Nefi siyahında anlayat olmuştur. Ve lem yubsisu imanahum zulm. وَلَهْ <gülüyor> يَلْبِسُوُ Burada nefisi Allah Azze ve neyi getirdiği zulüm kelimesini getirdi. Sahabe ne anladı bunu? Sahabe bundan anladı ki zulmün her türlüsü. Yani birine vurmuşsun, birinin malına almışsın. Bunlar da bu ayetin kapsamına dahildir diye anladı. Ve Allah Resulü onları Allah Resulü onu düzeltti. Burada kast edilen zulmün şirk olduğunu söyledi. Ama Allah Resulü onların ne var? Fehmini yani bu anlayış metotlarına Allah Resulü itiraz etmedi. Hani onlar neyle anladılar bunu, Arap ruhatıyla anladılar, ne kere bir kelime, nefisi yakında vakit olursa umumiyet ifade eder, bu Arapçada sabit olan bir şey. Onlar bununla bu ayeti anladılar ve Allah Resulü buna itiraz etmedi. Veya mesela bir örnek daha verelim, Allah Azze ayet kelime indirdi, ayet-i dedi ki لَوْ كَانَهَا عُلَيْهَةً مَا عَرَضُوهَا kullu fiha سَبِقُونَ yani şayet onlar ilah olmuş olsalardı ateşe girmezlerdi diye müşrikler ilahlarının ilah olmadıklarını söyledi Allah'a müşriklerden bir tanesi dedi ki vallahi ben şimdi Muhammed'i perişan Vesselam yani şu anda onu artık susturacak. Niye? Çünkü İsa'ya ilah diyorlar, İsa'ya da ibadet ediliyor diye. Allah Allah'ın ayet-i kerimede hemen peşine ne indirdi bu anlayışın üzerine? اِنَّ الْوَزِينَ السَّرْ لَا قُومِينَ لَا اُسْنَا قُلَا اِكَانِهَا Kendilerine bizden güzellik geçmiş olan, güzel bir söz, güzel bir vaat geçirecek olanlar, onlar ateşten uzaklaştırılmışlardır. Farkındaysanız, buna da Allah bu işi Caviliye Arabı'nın kendi <gülüyor> sevilkasıyla, kendi fıtratıyla Kur'an'dan anlamış olduğu şeye itiraz etmedi. Bu ne biçim bir anlayış, gidin delilinizi getirin tarzında bir şey söylemedi, buna cevap verdi. Yani o e, ilah diye ibadet edilenler, bizim onlara vaadimiz vardır, güzellik vaadimiz vardır." diye. Demek ki bir şey Arap vaadında varsa, Arapların cahiliyeden bildikleri vaadlarında varsa, bu Kur'an-ı Kerim'de de vardır, bu yoktur diyebilmemiz için özel bir delil getirmemiz lazım. Üçüncü görüşe şimdi geçiyor. bu zaten dediği görüşlerin en zayıfıdır. Üçüncü görüş ise İbn-i Teymiye'nin, ve benzeri, e son dönemde demiş ki, o medreseye intisap eden ilim adamlarının, hemen hemen cumhurunun hepsinin diyebiliriz. Arab da Kur'an-ı Kerim'de de mecaz yoktur görüşü. Arab luatında da Kur'an-ı Kerim'de de mecaz yoktur görüşü. Peki bunların delillerini, şimdi bunların delillerini tane tane söyleyeceğiz. Şimdi birinci delillerin bunların ilk vada meselesiyle ilgili. Yani en çok zikretmiş oldukları delillerden bir tanesi bu. Şimdi mecazı tanımını hatırlayın. Mecazın tanımı neydi? Kim söyleyecek mecazın tanımını? <gülüyor> Musta amelî feyvay-ı modu alî e, e, alâkatî. Alâkatî. Değil mi? Yani peki ne anlıyoruz biz bu tarımdan? Mecaz'ın tarımından. Mecaz'ın tarımı şuydu. Lafzın ilk konulmuş olduğu manaya değil, onun dışında bir manaya kullanılması alakadan ödürü. Doğru mu? Demişler şimdi o zaman bize dört tane unsur lazım. Bir, ilk konulmuş, yani bu lafız ilk olarak şu manaya gelmiştir. bu birincisi, bunu bilmemiz lazım. İki, ikinci konuluş, ikinci var al-fan, yani şimdi önce bu manaya kullanıldı, sonra ikinci bir manaya kullanıldı, doğru mu? İkinci varayı de bilmemiz lazım. Mesela örnek ne diyeniz? kelimesini örnek vermiştik. رَاِيُّ أَسَدًا يَخْتُبُوا Ben hutbe veren bir aslan gördüm. Demiştik burada aslan bildiğimiz parçalayıcı hayvan olmaz. burada kasıt alaka değil burda şecaat, cesaretten ötürü veya kükremeden ötürü hatibe aslan demiş dedik. İkinci da, bunu da da bilinmesi lazım. İkinci kullanışın bilinmesi lazım. Üçüncü olarak iki kelimenin arasındaki alakanın bilinmesi lazım. Yani mesela bu örneğimizde cesaret değil. Ee, misal iki kelime arasındaki alakanın bilinmesi lazım. Dördüncü olarak bizim geçen sefer zikretmemiş olduğumuz şeyi söyleyeceğiz bunu. kariyenin bilinmesi lazım, Karine. yazın sonra izah ederim inşallah bilimde sizler ne demek önce onu söyleyeyim kariyine şu demek yani alamet kariyine dediğimiz alamet ne demek neyi kastediyorlar şunu kastediyorlar şimdi bir kelimenin asıl olarak hangi manaya atılabileceği hamle bir kelime yani bu kesin bir kariyedir asıl olan hakikat anlamına hamledilmesidir. edilmesidir ne zaman ne zaman metize bir kaline mevcut olursa ve hakiki anlamına hamledemezsek o zaman mecazi anlamına hamle Şimdi kaidenin olduğu anlaşıldı. Mesela örneğimiz üzerinden gidelim. Bunun da iyi anlaşılması için bari burası da bu? Yaktubu, hutbe veren bir aslan e, gördüm. Mesela dediğimiz zaman Bir aslanın minbere çıkıp hutbe vermesi mümkün mü? Ha, mümkün değil. Müstahid-i budur işte. Yani asli anlamına parçalayacak hayvan anlamına hamledilemeyeceğinin kaidesi bunun aklen mümkün olmamasıdır. E, diyelim. dediler. Çünkü bunlar dinci devrini izah ediyor. Vara Bu demediklerim buna. Yani i̇smini böyle koyalım sonra izah edelim. Dediler bizim herhangi bir kerimeye mecaz diyebilmemiz için dört şey bilmemiz lazım. Araplar ilk olarak bunu hangi anlama var ettiler? İkincisi, ikinci olarak kullandıkları anlam, ikinci var ettikleri anlam nedir? Yani mesela güçlü cesaretli insanların şey demeleri gibi, aslan demeleri e, gibi. Üçüncüsü alaka. Birinci vada ile ikinci vada, birinci anlam ile ikinci anlam arasındaki alaka nedir? Üçüncüsü karine nedir? Bizim bu dört şeyi bilmemiz lazım ki bunu söyleyebilirim. Diyorlar ki bu deliği e, savunan alimler, bir defa Arap lugatının vadaî insanlar değildir. Arap lugatının vadaî Allah'tır diyorlar. Veya da lugatın daha da olsa Arap lugatı demeyelim, lugatın lügatı vadaî yani insanlar oluşturmamıştır. Luada oluşturan kimdir? Luada oluşturan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şimdi bu konu, kelamcılar ve usulcüler arasında tartışılmış bir konu. Yani kelamcılar kendi işlerinde, usulcüler kendi işlerinde tartışmışlar. Luadın aslı nedir? Luad noktifi midir? Yani Allah Azze ve onu belirlemiş, o insana ilham etmiştir. Yoksa luad, beşerin kendi ıslada akıllıdır. Yani beşer bir araya toplanmıştır. Ve beşer demişti ki şu, şu kelimeyi şu manaya etlak eder Yoksa böyle bir şey midir ee, diye itilaflı bir konudur. Ve bu konuyla ilgili beş altı tane görüş e, var. Farklı farklı görüş. Bunlar üçünü söyleyeyim ben özellikle. Üçünü bilelim. Bir, lügak teklifidir. Yani tamamen Allah azze ve Celle'nin varayı ve ilhamıyla ortaya çıkmıştır. Beşer sadece bunu kullanandır. İki, genelde kelamcıların tercih etmiş oldukları görüş. Lügak ıstılahıdır. Yani insanlar kendileri bir manaya, bir kelimeyi adlaf etmişler ve o manada kullanmışlardır. Üçüncüsü ise, bunlar da kelamın aslı inhamdır, yani varlığı Allah'tır. Fakat gelişmesi, genişlemesi bu insanın şeyidir, insanın e, ürünüdür. E, diye. Bir görüş daha yazalım, dördüncü bir görüşte yazalım, tavakuf görüşünü de yazalım. Yani bu hiçbirini tercih etmeyen, mesela Gazali Mustafa'da bir söz söylüyor. Gazali Mustafa'da diyor ki, yani bu konuda ne aklı burhanı, ne tevattür etmiş bir haber, ne de kat'i bir hiçbiri yoktur. Yani hani birini tercih edebileceğimi, ne de bunun üzerine bir fayda bina denir. Yani bizim bunu bilmemizin ne de bize bir faydası vardır e, diyor. Bu, bu görüşü tercih edenlerdir, tevakuf, yani hiçbir görüşü tercih etmeyen, e, zikretmiş olduğumuz görüşleri tercih etmeyen bir görüş. Şimdi, bu delilin sahipleri burada anlatmak istiyorlar? Şunu anlatmak istiyorlar, zaten duada vadeyi Allah'tır. Biz hangisini ilk olarak bu manaya koydu hangisini ikinci olarak ikinci manaya koydu? biz bunu bilmiyoruz. Elimizde buna dair bir şey yoktur, bir nedir yoktur. Ama biliyoruz ki, numar beşerinin önünü değildir. Belki diyelim beşer ilk önce bunu birinci manaya koydu, bu kelimeyi bu manaya koydu. O zaman bu kelime bu manadaki anlamı hakiki anlamıdır. Sonra ikinci bir koyuşla şu şu anlama ee, havlettiler. O zaman işte burada bunun mecazi anlamıdır ee, diyebilelim. Bizim elimizde böyle bir delil yok. Burada özellikle İbn-i bir sözünü aktarayım. İbn-i diyor ki ''lugatı var eden kimdir?'' konusuna gelince buna dair diyor bizim elimizde hiçbir delil yoktur. Fakat elimizde selefin tefsirleri vardır. Selefin hepsi bu eden anlam olduğunu ve lugatı da inham olduğunu söylerler. Delil olarak neyi alıyor? وَعَلَّمَا عَدَمَا عَدَمَا عَدَمَا عَدَمَا عَدَمَا عَدَمَا عَدَمَا bütün isimleri öğretti. Bütün isimleri öğretti. Şimdi burada i̇bn Abbas'ın bir tefsiri var. i̇bn Abbas diyor ki denizi, e, ka kazmayı, küreyi, her şeyin ismini Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a öğretti. E böyle olunca lugatı kim vana oluyor? Lugatı vana eden Allah'tır. Daha sonra insana bunu ne yapmıştır? İnsana bunu öğretmiştir. Rahman Suresi'nde ne diyor Allah Azze ve Celle? أَلَّنَهُ الْبَرَمْ İnsan beyanı, yani beyandan, insan nasıl beyan eder kendini? Konuşma, yani lügatla. İnsan beyanını konuşmayı, lügatı öğreten Allah'tır ee, diye. Bu benzeri derinlere yapışarak, Seleft'ten de varit olan, şey, mihabbastan varit olan e, tefsir gibi rivayetlere yapışarak lügatın vadayı Allah'tır. Beşer olmadığı için birinci anlam şudur, ikinci anlam şudur, bizim bunu söylememiz mümkün değildir e, diyorlar. Doğal olarak mecazet üzerinden kurulmuş olduğu dört tane yüklü bu şekilde çöketmiş oluyorlar. Yani bu çökmüş olunca da mecaz diye bir şey olamaz ee, diyorlar. Anlaşıldı mı birinci deliller? Tamam. İkinci delilleri, ee, bu görüşü savunanların ikinci delilleri. <gülüyor> Selamünaleyküm bilinmemiştir diyorlar. Mesela ilk olarak İmam Şafii Risale kitabını yazmış bu konulara değinmiş ama kesinlikle ve kesinlikle kelamı hakikat ve mecaz diye ayırdığı görülmemiştir. Ebu Hanife bu konularla iştikal etmiş ama kesinlikle e, böyle bir şey söylememiştir e, diye. Sadece İmam hakikaten bir nakil var. Biliyorsunuz Kur'an'ı Kerim'de Allah Azze ve Zelle Mesela yaptığı şeylere نَحْنُ diyor. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّقَانَ Biz bu kitabı indirdik. Şimdi نَحْنُ çoğu biz demek. Allah Azze ve Firli, tek değil mi? اَحَدُ olan. Rabbimiz ahad olan. İmam Ahmet'e sormuşlar bunu. Allah tek olmasına rağmen niye kendisi için çoğul zamire kullanıyor? نَحْنُ diyor. İmam Ahmet demiş ki هَذَا مِنْ مَجَازِ الْلُّغَةِ Bu luvatın mecazındandır. هَذَا مِنْ مَجَازِ Bu lugatın mecazındandır. Şimdi İmam Ahmed'in ashabı bu söz üzerine iki kısma ayrılmış. İmam Ahmet'in ashabından bir grup demiş ki İmam Ahmet mecazı kabul ediyor. İbbi Teymiye ve o, o gülüşe intisap edenler ise demişler ki hayır onlar İmam Ahmed'i yanlış anladılar. Ne demek İmam Ahmed'i yanlış anladılar? Demiş yani İmam Ahmet'in orada söylediği şey هَذَا مِنْ مَا Yani bu lugata caiz olan bir kullanılır demek istediğim İmam Ahmet, onlar ise bunu mecaz olarak da, İmam Ahmed mecaz kelimesini kullanıyor yani direk mecaz kelimesini اَذَا mecaz مَجَازِ الْلُوَىٰ demişti. İmam Ahmet İbni İm bunu yanlış anladılar diyor. Bu şekilde ifade ediyor. Hani biz şu an onların görüşlerini anlatıyoruz. Değil mi? Doğrudur veya yanlıştır, sahibinde sadece onların görüşlerini anlatmış oluyoruz. Tabi bu Selefte kesinlikle bu taksimat bilinmez, bu üçüncü ve dördüncü, üçüncü asının sonlarında, dördüncü asırda ortaya çıktı e, görüşü. Bu İbn-i Teymiye'de i̇bn iddiası ve ondan sonra gelenlerin de e, aynı şekilde yakışmış oldukları bir iddia. Çünkü mesela İmam Ahmed'in sözünü söyledik, yani bu söz şekilde de anlaşılabilir ve İbn-i İmam, İbn İmam Ahmed'e daha yakın olan ashabı bunu mecaz olaraktan, yani lugatta mecaz olaraktan e, anlamışlar mesela İmam Şafii e, Risale kitabında Arap Lugatı'nı tanıtırken Arap Lugatı için diyor ki Arap Lugatı şüphesiz ki dillerin en geniş olanıdır. Arap Lugatı şüphesiz ki dillerin en geniş olanıdır e, diye. Bu ne demek? Yani burada Arap Lugatı'nın kullanımını kastetiyor. Arap Lugatı kullanımda e, kelimelerin lafında cümlelerin siyahında dillerin en geniş olanıdır. Yine mesela halifilerin ilk dönem usulcülerinden Bestevi İman Ebu Hanife mezhebin diğer imamlarının mecaz ve hakikaten bazı bahislerinde tartıştıklarını ve onlardan görüş aktarıyor. Yani mesela şu konuda mecaz ve hakikat ilgili bu konuda şöyle dediler diye. Şüphesiz ki Ebu Hanife'nin neye inandığını ee, onun mezhebinden olmayan ve ondan çok çok sonra yaşamış birindense Şeyhülis'e mümteymiyi kastediyorum. E, kendi mezhebinden olan ve bu mezheb üzerinden yetişmiş olan birilerinin bilmesi daha evler Yani bu iddia ee, çok böyle şeydir hiçbir şekilde o dönemler mecaz bilinmez diye iddiası bu kesinlik ifade eden bir iddia değildir e, diyelim. Bu da onların ikinci delilleri. Yani bu selefte yoktu. Hani bir bidattır tabiri caizse son ortaya çıkmış olan bir bidattır dedi. Bunların üçüncü şeyleri, bunların üçüncü delillerini söyleyelim. Dediler ki mecaz ile hakikati bir bilinmez ayırmanın yolu sahadun nefidir. Mecaz ile hakikati Bilir bilinden yolu sehatun nefidir. Ne demek bu? Bu şu demek. Önce sehatun nefi ne demek onu anlatalım. Sehatun nefi mesela diyelim ki ben şöyle bir cümle kullandım. İki cümleye dikkat edin. Ben hayvanat bahçesinde bir aslan gördüm. Ben minberin üstünde hutbe veren bir aslan gördüm. İki cümle söyledim. Şimdi ben birincisi için desem ki, şu cümleyi söyledikten sonra ben hayvanlar bahçesinde bir aslan gördüm. Biri dese ki hayır o aslan değildir. Misal. Bu nasıl bir itiraz olur? Bu boş bir itiraz olur. Ama ben desem ki ben hutbenin üzerinde minberin e, üzerinde hutbe veren bir aslan gördüm. Biri dese ki hayır o aslan değildir. Misal. Bak mecazda nefi caizdir. Yani mecazda nefi ettiğin zaman aklen problemli bir durum çıkmaz yani Doğru şeyin üzerinde hutbe veren minberin üzerine hutbe veren kişi aslan değildir. Yani ama hayvanat bahçesinde aslanı gördüm e, cümlesinin üzerine o aslan değildir dersen olmaz. Mecaz ile hakikati birbirinden ailen şey nedir? Sıhhatul nefidir. Nefî caizse mecazdır, nefi caiz değilse hakikattir. Ben desem ki ben kalemle yazdım mesela desem, kalem gibi adam desem, misal. Şimdi ben kalemle yazdım, hayır o kalem değil. Olur mu böyle bir şey ama Kalemin hakiki anlamı neydi? Kalemin hakiki anlamı şuydu, kendisiyle yazı yazdan alet demekti. Doğru mu? Ben kalemin inceliğini baz vararak diyelim ki zayıf bir müslümana kalem gibi adam dedim. Yani mecaz anlamında kullandım bunu. Ben kalemle yazdım hayır o kalem değildir. Burada nefi olmadı. Kalem gibi adam zayıflığını ifade etmek için söyledim. Hayır o kalem değildir ee, desen şimdi oldu bak nefi olmuş oldu. Demişler ki eğer biz Kur'an'ın keliminden mecaz vardır dersek Allah'ın söylemiş olduğu şeyleri nefret etmemiz gerekecek. Ee, Allah'ın söylediği bir şeyde nefret edemeyeceğimize göre yani hayır o öyle değildir diye diyemeyeceğimize diye göre Azze ve de demek ki Allah'ın keliminde mecaz yoktur demişler. Yani delil şöyle olmuş oluyor, delilin hani ispatı. Herkesin mecazı ispat edenleri diyorlar, siz mecazı kabul edenlerin ortak üzerinde ittifak etmiş olduğunuz konulardan bir tanesi e, mecaz hakikati birbirinden ayılan şey sahatun nefidir. Sahatun varsa mecazdır, sahatun nefiy olmuyorsa o zaman nedir? O zaman hakikattir diye. Siz bunu kabul ediyorsanız eğer Kur'an'ın hiçbir ayetine bunu uygulayamazsınız diyorlar. Demek ki Kur'an'ı Kerim'de mecaz yoktur. Kurada e, arada kabul edenler itiraz ediyorlar, diyorlar ki, bir kelam nakledildiğinde, kelamı naklediğinin e, nakline kesindir dedikten sonra kelamın içeriğini nefret etmek, e, bunu olmadı diyorlar. Mesela örnek, Allah diyor ki şeytan dedi ki en hayrun min bu, ben ondan daha hayırlıym dedi. Misal. Şimdi biz burada Allah'ın kelamına itiraz ediyor muyuz? Allah öyle de söylememişse doğrudur ama şeytan yalan söylüyor bu haberi yani haberin içeriği yanlıştır ama şeytan Adem Aleyhisselam'dan daha hayırlı değildir. Firavun dedi ki Elâ bu konulara müsabbetsin en yüce Rabbimizin. Allah bunu söylemişse biz bu haberi baş göz üstüne kabul ederiz ama haberin içeriğini kabul etmiyoruz. Haberin içeriği yanlıştır. Firavun koca Rabbi falan değildir." E diye. Demişhalbamın demek ki biz Kur'an-ı Kerim'de de bazı şeyleri nefyeden biliyoruz." E, diye. Onlar da bu şekilde cevap vermişler bundan. Dördüncü olarak bir devir daha söyleyelim. Demişler eğer ee, Allah mecazı kullanıyor olmuş olsaydı Kuran'ın kelinde bizim Allah e dememiz gerekirdi. Mecazı kullanan anlamında böyle bir isminin olması gerekirdi, böyle bir isim yoktur. Tabii bu delil e, yanlış üzerinden, yani batıl üzerinden, bina edilen bir delil olduğu için delilin kendisi de batıldır. Niye? Çünkü Allah'ın isimleri ve sıfatları iştihatla veya akılla tespit edilen e, sınıftan değildir. Allah'ın isim ve sıfatları da okifidir. Yani ne vali olursa kitapta ve sünnette Allah'a onu ıltak edebilirsin, onun dışında bir şeye ıltak edemezsin. Böyle bir isim ne isim olarak, ne sıfat olarak ne haber olarak Hani Allah'a tak bir şeyler üç kısma oluyordur. Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatları ve ihbar bağında olanlar. Üç da böyle bir şey Allah'a varlık olmamıştır. Onun için böyle bir şey Allah'a tak etmek de caiz değildir diye Peki, burada e, şunu söyleyelim. E, bu, genel olarak kullanmış oldukları deliller, tamam. Bir de birinci grubun delillerde vermiş oldukları cevaplar var. 1. grubun delillerine cevap verirken mesela diyor biz ne söyledik? Ves el-Kariye dedik. Demiyor bir delil. Başka ne söyledik? Neyse kendisi iyi şey dedik. Ve kelimesini söyledik. Yuneyran ya kadre delilini söyledik. Va fi daw wa dedik. Mesela o şarar var dedik. Bu deliller zikredildi. Peki bunlara nasıl cevap veriyorlar? Yani mesela bir dedi ki Yani saçları düştü. Yaşlılığını ifade etmek için. Tam bunlar diyorlar bu yoktur. Peki bunu nasıl ifade ediyorlar? Bunlar diyorlar ki Arap lubatında kelimenin manasını belirleyen en kuvvetli etken siyak ve sibaktır. Arap lubatında kelimenin anlamını belirleyen en kuvvetli etken siyak ve sibaktır. Ne demek bu? Diyorlar ki bir kelime bir cümlenin akışında kullanıldığı zaman her Arap onu duyduğu anda o cümlenin akışına göre onun manasını anlar. Mesela ben bir örnek söyleyeyim size. Ayn kelimesine el alalım. Ana hani Arap en çok anlamı olan kelimelerden biri ne? Aynı kelimesi. Aynı. Ayn kelimesine el alalım. Diyor mesela dedim ki ben. Ana indi aynı cahire. Bir birinci cümle. Ana indi aynı cahire. Ana indi aynı menkule. Ana indi aynı tarabayda. Üç tane cümle söyledim. Bir. Ana indi aynı Ana indi aynun اَنَا اِنْد۪ي عَيْنٌ yani işlenmiş anlamında benim yanımda işlenmiş bir ayin vardır. Benim yanımda akan bir ayin vardır. اَنَا اِنْد۪ي عَيْنٌ de benim yanımda uzay gören bir ayin vardır. Şimdi demişler birinci örnekte hiçbir araba, hiçbir izahat yapmadan bunun nehir olduğunu, su olduğunu anlar. İkinci örnekte bunun para olduğunu anlar. Üçüncü örnekte bunun göz olduğunu anlar yani uzaya görür dediğimiz zaman bunun göz olduğunu anlar. Demişler üçünde de de Araba ne, ne de başka bir şeye gerek yoktur. Arap bu siyakta bu kelimeyi gördüğü anda bu kelimenin anlamını anlar. Demişler doğal bu Araktan. sen başta işte alevası şeyi ben dediğin zaman arabın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Zaten bu siyah içerisinde Arap nasıl aynı kelimesini hemen çıkardı işin içerisinde bunu da hemen aynı şekilde işin içerisinde çıkarır. Yani derinleri ne? cevapları daha doğrusu siyak kelimenin anlamını belirleyen en etkili şeydir e, sebeptir demişler. Sonra mesela e, yani bu onlara zaten şey delili e, böyle hani en yere, yere, yere basan e, kullanmış oldukları delil bir de ayrıyeten buna bunlar ne diyorlar peki? peki bu kullanıma ne diyorlar? Yani hani kelimenin bu şekilde farklı anlamlarda kullanılmasına buna da uslubun bu esalim-i Arap diyorlar. Arapların bu usluplarından bir uslup. Mesela Şangidi, o da hani yakın dönemde yaşayan alimlerden, Edward ul Al sahibi, ee, o mesela bu tür tarz kullananlara uslubu min asabi bil yani Arap, yani Arap'ın usluplarından bir uslup e, diyor. Onların mecaz dediğine, o bir usluptur diyor. Sonra bir de şu itirazı yapıyorlar, mesela mecazcılar, Özellikle karine meselesi, hani biz dedik ya yuridu en yan kadde. duvar devrilmek istiyor. Dedik mesajlar, duvar devrilmeyi isteyemeyeceğine göre bizim bunu başka bir manaya etmemiz lazım Durum İşte e, zilletin kanatları olmayacağına göre bizim bunu başka bir manaya etmemiz lazım. Bunlar cevap olarak diyorlar ki, yani zilletin kanatın olmayacağını, duvarın istemeyeceğini, bunu nereden çıkardınız Hani bu, bu, bu olmayacağına göre dediğiniz zaman bir iddiada bulunuyorsunuz. Mesela buradan örnek. Allah Teala gayet kere diyor ki: "Bu hiçbir şeyin illa yüce bir O'ya hamd et." Yani hiçbir şey yoktur ki mutlaka Allah hamd tesbih eder. Fakat siz ve lem in eta'furra tesbihu, fakat zunları tesbihlerini anlamazsınız. Tüsebbihuller onlar fi semavati ve ma fil ard. Yani göklerde ve yerde her şey Allah tesbih eder. Şimdi sizin mantığınıza göre diyorlar. E, taş Allah'ı tesbih edemeyeceğine göre yani hani taşın dili yoktur, taşın kalbi yoktur, taşın iradesi yoktur. Allah tesbih edemeyeceğine göre o zaman biz ne yapacağız? Bunu başka bir anlama e, şey yapacağız, hamledeceğiz. E, misal. Oysa biz Allah Resulü'nün elinde taşları tesbih ettiğini ve sahabenin de bunların sesini bizzat duyduğunu biz biliyoruz. Allah Resulü hadis-i şeriflerine diyor, ben Mekke'ye giderken bana selam veren bir taş vardı. vallahi ben onu biliyorum diye. Yani demek Allah Resulü daha o dönemde biz, e, taşın selamını işitmiş. Mesela Allah ne diyor, ama bu bu o bizi sever, biz de onu severiz diyor. Mesela yani dalıcı bunu söylüyor, o dalı bizi sever, biz de o dalını severiz diye. İşimi diyorlar bu mantığa göre şöyle mi yapacağız yani dal sevmez. Ve Allah Resulü mesela minberden kutber veriyor, kutber veriyor, e, estağfurullah bir kütüğe denerek kutber veriyor. ona minber yapınca kütüğün anlama sesini, kütüğün dinleme sesini bütün neşit duyuyor. İşimi diyorlar sizin bu, anlattığınıza göre kütüğün inlememesi, davranı sevmemesi, taşın selam vermemesi gerekir. Yani yaratan Allah duvar istiyor demişse dua istiyor demektir. Hani size mi düşmüş duvarın istediğini, istemediğini tespit etmek e, diye böyle bir itiraz e, onlara getirmişler. Bu delilleri de beraberinde zikrederekten söylemişler. Yani, şimdi bu bütün delilere kullanmış oldukları şey bu, yani bu, Arap dilinden bir uslup, e, Siyak ve Sivak bu kelimenin anlamını belirledi vesaire. Şimdi geçen dersimizin sonunda, e, biz bir şey söyledik değil mi? Abi bir soru sordu, onun üzerine bir şey söyledik Özen abinin soru sözlerine. Şimdi ki ister Arap doladığının usluplarından bir diyelim, ister mecaz diyelim, ister şey diyelim, e, siz söyleyin, Siyak ve Sivak, Kelimenin anlamını belirlemiştir yani Sonuçta hepimizin üzerinde ittifak etmiş olduğu bir konu var. O da nedir? Bir kelime birden fazla anlamda kullanılabilir. Yani burası hepimizin üzerinde icmal... Şimdi görüşlerle arasını topluyoruz. Yani bütün bu üç tane görüşün arasını toplayacağız. Hepimizin üzerinde ittifak etmiş olduğu şey, bir kelime birden fazla anlama gelebilir, bir kelime birden fazla anlamda kullanılabilir. İstersen buna muslub de, ben buna mecaz deyim, öbürü buna siyasi vaktesim, fark etmez ama üzerinde ittifak etmiş olduğumuz konu. Şimdi normalde biz bir kayda üzerinde konuşmuştuk, demiş ki ıstılahlarda müşahat olmaması gerekir. Yani ıstılahlarda tartışma, ıstılahlarda çekişme olmaması gerekir. İkimiz de aynı anlamı farklı ıstılahlarda ifade ediyorsak, aslında bizim aramızda çok da fazla bir şey yok, çok da fazla bir ehilaf yok. Fakat mesele nedir? Mesele şurasıdır, şimdi onu söyleyeceğim. Mesele normalde luvat veyahut da mecaz meselesi, tamamen akılla ilgili olan bir mesele. Bu mesele tamamen akılla ilgili mahd, akılla ilgili bu mesele, mahd gayb olan isim ve sıfat meselesine, bununla beraber amelin imandan olup olmama meselesine musallat edilince, aslında bu alimlerin itirazı biraz da buraya yönelik. Yoksa bakın, hani bazen insanlar şunu düşünebiliyorlar, yani bu i Teymiye, İbn-i Mukayy, diyecek kadar İslam medeninin bu kadar çoğunluğunu kabul ettiği bir şey niye bu kadar nuhavı bir meseleyin itiraz etmişler? E seslerini yükseltmişler diye insanlar bunu düşünebiliyorlar. Oysa İbn-i Teymiyelerin itirazı bu meselenin nuhattaki konumuna değil, bu meselenin itikattaki konumuna. Mesela bunun delili bir Örnek veriyorum Aşin, Raf'ul-Malam kitabını, Raf'ul-Malam kitabı neyi anlatıyor? Raf'ul-Malam an-aimmetin yani büyük alimlerden kınavayı kaldırma kitabı. İhtilaf etme sebeplerini anlatıyor dağınlatmış olduğu ihtilaf sebepleriyle de şunu söylüyor kitabın başında hiç ta ediyor ümmetten hiç kimse bu meşhur imamların kasten sünnete muhalefet etmediklerini bilsinler diye bu kitabı yazıyor. Yani mutlaka eğer sünnete bir muhalefet varsa bunun bir sebebi vardır. Hani dur lan bu sünnetine muhalefet edeyim diye hiçbir imam e, şey yapmamıştır Peygamber ve sünnetine muhalefet etmemiştir ve onların sünnete aykırı görüşlerinin sebeplerini sayıyor, tamam? Bunlardan bir tanesi de diyor ki lafzın hakiki mi, örfü mi yoksa şer'i manası arasındaki delavetini bilmemeleri. Yani bir lafız var ortada, bunun şerhi anlamı var, logavi anlamı var, örfü anlamı var. Bu derinde hangisine delavet ediyor, bunu bilmiyorlar. Diyor. Ve açıklamasından da diyor, mesela hakikat ve mecazın ihtilaf etmesi gibi. Ama burada çok böyle ciddi hani mecaz diye bir şey yoktu zaten bu sonradan çıkmıştır tarzında bir itiraz getirmiyor. Yani koru fıkıh olduğu zaman konu nubatete aluk ettiği zaman, misal onların görüşünü zikrediyor, ama böyle çok ağır, bu bir bidattır, kendisiyle dini yıktığı tarzında bir itiraz getirmiyor. Demek ki biz burada anlıyoruz ki, İbn-i Tevmiye'nin İbn-i gibi alimlerin itirazı, meselenin teorik tartışmasına değil aslında. Peki mesele ne neresine itiraz etmişler? Şimdi bakın dikkat edin. İbn-i Kayyum, Salâh-i kitabında şöyle söylüyor. Tevmül edenin kendisiyle dini yıktıkları tablut döktür diyor. Tevmül edenin kendisiyle dini yıktıkları tavuklar dörtdür. Birincisi vahyin lafızları müceddet lafızdır ve yakın ifade etmez sözleridir. İkincisi Allah ve Rasulünün sözleri mecaz ifade eder, hakikat ifade etmez sözleridir. Üçüncüsü Peygamberimizin ahbarı yani haberleri zan ifade eder, yakın ifade etmez sözleridir. Dördüncüsü Akıl ile nas çatıştığı zaman, akıl nasıl takdim edilir sözleridir. Bu dördünü ne olarak sayıyor? Tevhî kendisiyle dini yıktıkları dört ana tağut diyor. Tamam? Bir, vahi müceddet lafızdır, yakin ifade etmez. İki, Allah'ın ve Rasulü'nün kelamı mecazdır, hakikat ifade etmez. Üç, Allah Rasulü'nün hadisleri zam ifade eder, yakin ifade etmez. Haber adı kast ediyor. Dört, akıl, nakil, çakıştığı zaman biz aklı alırız nakli almayız diye. İbn-i Qayn dikkat ederseniz hangi siyakta bunu tavrı olarak saydı, yani zikretmiş olduğu siyaka bakarsanız, e, isim ve sıfada tevhül ettiği neyle musadat olmuş? Bu dört tane şeyle musadat olmuş. Allah'ın isim ve sıfatlarını ya tevhül etmişler ya tahtil etmişler, iptal etmişler. Onların itirazı meselenin itikada yansıması boyutundadır. Yoksa eğer bu mesele sadece lugattan kalmış olsaydı, ee, bu kadar tartışılacak, bu kadar reddiyeler yazılacak bir mesele değil yani bu kadar önem verilecek bir mesele değil. Ee, bu. Çünkü meselemin başında söylediğim sözü iyi anlayalım, iyi kaydedelim, o da nedir? Ne dersek diyelim, itiraz edenlerin de kabul edenlerin de üzerinde ittifak ettiği konu, bir kelimenin arar bu birden fazla anlama kullanılabiliyor olmasıdır. Sen mecaz ben usuluk diyelim öbür siyah desin, fark etmez. Ha. Ama bazıları işte İbn-i Qayybun bu itirazlarındaki bu dozacın e bunu da pek anlamamışlar yani bu niye bu kadar itiraz etmişler, niye bu kadar ağır konuşmuşlar diye. Sebebi dediğimiz gibi çünkü mecazı kabul edenler lukatla yetinmemişler, bunu dinde iki baba musallat kılmışlar. birisi Allah'ın isim ve sıfatları, ikincisi amel imandan mıdır, değil midir e, meselesinden musallat etmişler. Nasıl? Şimdi oraya gelmeden. Demişler ki mesela ee, Mesela diyelim ki eli ile ilgili varit olan ayet-i kerime يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولًا وَقَالَتِ الْيَبُودِ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولًا Allah'ın eli varlıdır dediler. Şimdi dedi dediler ki bakın kelam evdenin mantığına bakın. El, Arak duatında e, Cahe'ye atlak edilir. Buna atlak edilir. Biz eğer Allah'ın eli vardır dersek Allah'ın böyle bir elin olması gerekir. Bunu da bazı mazurlara bak. Bir, bu tekzip olur. Neyse kemişliği iyi şey buluyoruz, misal. İki, Allah kandan, damardan, etten, kemikten bir şey olmuş olur. Yaratan da, yaratan yaratmış olanda, yaradılan bir şey müstahildir. Yani kendisi yaratıcı kendisinde kendisine yaradılan bir şeyin olması mümkün Hı. müdür? Bu müstahildir, e, demişler. O zaman biz ne yapamayız? Bu ayette varlık olan eli, e, şey yapamayız, bu anlamda kullanamayız. Kalinemiz budur demişler, dikkat edin. İkinci varaya hamledeceğiz o zaman bu kaybeden yola çıkarak da nimet anlamı olan evin, nimet anlamının ikincisine havledeceğiz. İşte bu, bu baktaki, hani aslan gördüğüm örneğindeki meseleyi getirip Allah'ın sıfatlarına uygulayınca aslında itiraz edilmesi gereken mesele burası. Niye? Çünkü bu mahdi gaybi bir meseledir. Yani Allah'ın isim ve sıfatları katışıksız bir şekilde gayiptir ve gayip de sadece teslimiyeti gerektirir. Gayipte akıl olmaz. Mecaz sena olan Birinci vayda nedir? İkinci vayda nedir? İkisinin arasındaki alaka nedir? Aile nedir? Bunların hepsi tamamen akıllı alakalı şeylerdir. Sen tamamen aklı olan bir şeyi hiçbir şekilde aklın payının olmadığı bir şeye getirip tatbik edersen ortaya bu tür fasit sonuçlar e, çıkmış oluyor. Tamam Aslında itiraz edilen konu burası. Ve İslam tarihinde İslam e, toplumuna yapılmış en büyük zarar nedir? Amelin imandan değildir, fitnesidir. Ondan dolayı birçok alim ne demiştir? Sebepten birçok kişi Vallahi Mürci'enin fitnesi, Haricilerin ezali kanun fitnesinden bu ümmete daha şerittir demişlerdi. Veya Mürci'ye bu ümmetin Yahudileridir demişlerdi Mürci'ye. işte eee kıblelerini Yahudi kısmındadırlar demişlerdi bize. sene. Niye Mürci'ye bu kadar ağır sözler söylemişler? Çünkü Mürci'ye adalet imandan eee amel imandan değildir diyecek. Açıkçasını toplumu İslam'dan koparmışlar. Yani amelsiz amel etmeyen bir toplum. Belki onlar bunu kastetmediler. İlk bu fikri ortaya atanlar bu düşünceyi kastetmediler kesin yani biz toplumu Ahmet'den soğutalım, toplumu Ahmet'den ayıralım bunu kastetmediler ama gelinen netice itibariyle ve senef basiretiyle bu görüşün insanları nereye getireceğini gördü ve din ikiye bölüldü. Din bölünme kabul etmez din bir bütündür, ameliyle imanıyla din bir bütündür bölünme kabul etmez. Bölününce din işte ortaya şu anki gibi kendini İslam'a nisvet eden, ameli anlamda İslam'la uzaktan yakından ilgisi olmayan bambaşka bir toplum ortaya çıkmış oldu. Peki biz geçen dersimizde söylemiştik, demiştik ki mesela amelin imandan olduğuna dair yüzlerce delil var. Amelin imandan kabul etmeyenler bu delilleri bilmiyorlar mı? Biliyorlar. İman 60 ve 70 küsür şubelerin hadisini bilmiyorlar mı? Mesela Eyvallah Allah'a en faziletli amel hangisidir denildiğinde Allah'a ve Resul'e imandır e denildiğini bilmiyorlar mı? Size imanı e, açıklayayım mı? İşte iman, kelime-i şehadet, sonra namaz, oruç ve malızın beşte birini vermektir. Hadisini bilmiyorlar mı? Biliyorlar hmm. hepsini? Peki ne diyorlar bu hadislere? Bu hadislerde amellerin imana dahil edilmesi mecaz bağımındandır diyorlar. Hakikat değildir, mecazdır diyorlar. Neyin mecazdır diyoruz? Çünkü diyorlar güzel bir iman, güzel bir amaç gibi meyve verdiği gibi, güzel bir amaç sallam olduğunda meyve verdiği gibi, güzel bir iman da sallam olduğunda amel meyvesi verir. Bu alakadan ötürü Allah azze ameli, e, imandan saydı e, diye, mecaze böyle bir kullanıda e, bulundu diye. İşte Şeyh Hüleyhisselam bin Tirmiyen'in i̇bn veya mektebine e, müntesip olan alimlerin e, bu itirazları, itirazlarının bu kadar ağır olmasının sebebi bu meselenin bu iki baba musallat edilmesinden dolayıdır. Peki bizim bunların içerisinden tercih etmiş olduğumuz ve en e, hak yakın görmüş olduğumuz görüş hangisidir? Şey şudur. Arap doğalında mecaz vardır. İster buna mecaz der. E, Arap dolarında Kur'an'da ister buna uslup ister buna siyah de. ne dersen de bu vardır yani bir kelimenin birden fazla anlama farklı usluplarla kullanılması Arap dolarında sabit olmuş bir şeydir buna ne diyorsan de ama bu e, isim ve sıfada veyahut da e, isim ve sıfada veyahut da iman meselesinde veya aslında yeni yeni çıkmaya başlayan kıyametten önce uyku bulacak hadislere yani galibi olan fiten hadislerine, merahim hadislerine, işte eşrat dediğimiz onlara hamledildiği zaman burada İbn-i dediği gibi dinin kendisiyle yıkıldığı bir tağut haline dönüşmüş olur. Niye bizim kesin gaydemiz şudur? Gaybî olan meselelerde tek şey teslimiyettir. Yani akıl yürütmeden, arttırmadan, eksiltmeden olduğu gibi kabul edip, olduğu gibi anlamak ve olduğu gibi de inanmaktır.